Kardeşlerim, muazzez müminler, insanlar bazen umutsuzluğa kapılırlar. Bu kaostan karmaşadan çıkış yok mu derler. İmanı olanlar, onların dünyalarında yeis olmaz, onların dünyalarında umutsuzluk olmaz. Aileye bakarlar, topluma bakarlar, insanların komşularıyla olan ilişkilerine bakarlar, bir çocuğun babayla olan münasebetine bakarlar, sokaklara bakarlar, tesettürün, mahremiyetin, iffetin, bu milletin genç kızları tarafından çiğnenmesine bakarlar ve derler ki, zannederler ki, bundan sonra bir daha bu dünya selamete, bir daha bu dünya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun getirdiklerine, bildirdiklerine dönmez, dönmeyecek öyle düşünürler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşrif edince, Risalet davasını insanlara tebliğ edince, kaos, karmaşa bugünkünden daha kuşatıcı, daha derindi. Allah Resulü Aleyhisselam geldiğinde çocuklarla anneleri arasında, çocuklarla babaları arasında, insanların komşularıyla olan ilişkilerinde daha büyük ihanetler, daha büyük kargaşalar vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dünyaya müdahale ettiler. Böyle bir dünyanın içinden Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyorsunuz dünyaya. İnsanların çocuklarıyla olan, annenin yavrusuyla olan münasebetine bakıyorsunuz. Yaşlanınca, yetmişine, seksenine gelince artık yürüyemez bir halde. Evin bir köşesinde yavrusuna sığınan, yavrusunun evine sığınan bir anne ya da baba var. Çocuk ona ne zaman ölecek diye bakıyor. Ne zaman ölecek ve biz bu evde bir hastaya bakmaktan kurtulacağız.'' Masayı, sofrayı hazırladığımız zaman içindekileri dışarıya çıkaran evde zevkimizi, yemeğe olan alakamızı iptal eden bu anne ya da baba ne zaman ölecek diye bekleyen çocuklar var. Ya da yavrularını ya da yavrular anne babaya bu kadar da tahammül edemiyorlar. Alıyorlar bir kimsesizlere ait bakımhanelere, evlere götürüyorlar çocuklarını. Eğer biz Evlerimize Hazreti Kur'an okusaydık, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın taşısaydık, Kur'an-ı Kerim tam 12 ayetinde çocukların yaşanan çaresiz evlerine gelip onlara sığınan annelerine, babalarına nasıl merhametle bakmaları gerektiğini bize anlatacaktı Kur'an-ı Hakîm. "Vassaynal insane bi validey" insana emrettik, defaat de söyledik. Annen dedik, baban dedik, onlara her durumda iyi davranacaksın. Orada bir yerde çaresiz, yatağa mahkum olan bir kadın varsa, bir adam varsa ve o senin annen ya da babansa, cenneti o annenin ayakları ara altında arayacaksın. Oradan cennete gideceksin, oradan bakacaksın hayata. Birisi Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir, Ya Resulallah der, Dünyada benim sohbetime, diğer insanlardan daha layık olan kim? En güzel vakitlerimi, en güzel anlarımı kiminle geçireyim ey Allah'ın Resulü? Daraldığım zaman futbol maçı izleyerek mi? Bir eğlence kulübüne giderek mi? Arkadaşlarımı toplayarak, onlarla muhabbet ederek mi? En güzel anlarımı kiminle geçireyim? Allah Resulü Aleyhisselam'a sorunca... Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, insanlar içerisinde sohbetine en layık olan, Güzel sohbetine, tebessümüne, O en tatlı ifadelerine en layık olan, Annen ummuk buyurdu. Adam, Kale thummemen, Sonra kim ya Resulallah? Kale summa ummuk, Yine annen. Kale thummemen, Thumme ummuk, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, üçüncü defa en güzel sohbetlerini annen layık ''Kâle memen, men, kâle abuk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''En güzel sohbetleri kiminle yapayım ya Resulallah'' deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü defa baban buyurdular arkadaşların mesaide, çarşıda, mağazada onlar, onlarla sohbetlerin var eğlendiğin, rahatladığın anlar var ama seni cennete götürecek arkadaşlarınla kurduğun sohbet meclisleri, onlardan daha öte evde seni bekleyen annen ya da baban buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dünyaya döndüler. ''Kul te'alav etluma harrama rabbukum aleykum Alla tuşrikû bihi şey'a ve bil valideyn ihsânâ.'' ''Anneler.'' ''Onların rengine, ırkına, soyuna, nesebine, dinine, aidiyetine bakmadan bütün milletlere, bütün uygarlıklara çağrıda bulundu Hazreti Kur'an. Gelin dedi, anneler ister batıya ister doğuya ait olsunlar, ister şu millete ister buraya, ister rengi siyah ister beyaz olsun annelere karşı, babalara karşı, yaşlılara karşı, Onların hakkı ve hukukunu sonuna kadar koruyalım, sonuna kadar muhafaza edelim. Anneleri koruyalım ki mahallelerimize, evlerimize, dünyamıza huzur yağsın, barış yağsın buyurdu Hazreti Kur'an. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize birlikte yaşamayı öğrettiler. Annenizle beraber yaşamayı, evlenince, aile kurunca, eşinizle beraber birlikte yaşamayı terkin ettiler. Modern dünyaya baktığınızda, televizyonlarla evinize taşıdığınız o çağdaş dünyaya öldüren, yok eden, felakete, sizi helakete taşıyan... O dünyaya baktığınız zaman iki şey görürsünüz. Bir papayı görürsünüz, kiliseyi görürsünüz. Katilleri kilisesinden çıkaran Irak'ı, Şam'ı, Afganistan'ı, alem İslam'ı, Kan Gölü'ne çeviren müntesipleri yetiştiren kiliseyi görürsünüz. Onlar derler ki, hayır biz evlenmiyoruz, kadından uzak durmaya mecburuz. Ahiretimiz adına bunu yapmaya mecburuz. Yani öyle bir dine, öyle bir rahbani hayata inandılar ki kalından uzak durunca saadete ereceklerini düşündüler. ''Kadından uzaklaştılar, küçücük çocuklarla beraber oldular. Küçücük çocukların iffetlerini kirlettiler. Çünkü onlar fıtrata müdahil oldular. Bir tarafta Vatikan'ında, da kadına böyle bakan adamlar, karşı tarafta karşı cephede ise kadının kadınla erkeğin erkekle evlenmesini meşru hale getiren, kanunlaştıran batının devletleri var.'' Erkekler erkeklerle evleniyor. Kadınlar kadınlarla evleniyor. Ya da aile kurmuyorlar. Her gece parası olanlar başka bir kadınla beraber olabilmek için aileyi bütünüyle yaktılar, yıktılar, yok ettiler. Boşanma davaları, ayrılanlar, yıkılan aileler. Kur'an-ı Hakim'e dönseydi insanlık, ona gitseydi Allah buyrukları, onun libası لكم وأنتم لباس kadın sizin aybınız değil kadın kusurunuz değil kadın cennete gitmenize engel olmaz belki cennete gidecekseniz aileniz olacak eviniz olacak çocuklarınız olacak İslam'ı Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı o kadınla kurduğunuz evde yaşayacaksınız o kadınlar evleriniz bir elbise gibi, bir kıyafet gibi ayıplarınızı, kusurlarınızı örtecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyaya ayrılan, aileleri yıkan, dağıtan dünyaya evlenmeyi terkin ettiler. Aile kuracaksınız ve bu ailenin içerisinde sizin hedefiniz yetiştirdiğiniz çocuklarla, Rabbinizden, kainatın sahibinden cenneti isteyeceksiniz, cenneti niyaz edeceksiniz. En güzel aileleri siz kuracaksınız. Bakıyorsunuz dünyaya. Hz. Muhammed Aleyhisselam olmadığı dünyaya komşuluk ilişkilerinin bütünüyle dağıldığını, parçalandığını görüyor, buna tanık oluyorsunuz. Çünkü izlediğiniz dizilerde, tiyatrolarda gazetelerinizde, mecmualarınızda, komşunun hak ve hukukundan, komşuluktan bahseden tek kelime bulamayacaksınız. Ama sizin ve bizim evlerimizde, baş köşeye koyduğunuz o ekranlarda Hazreti Muhammed konuşsaydı sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaktı ki, ''Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir fel yukrim dayfahû'' Allah'a ve ahirete inananlar, komşularına ikram etsinler. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا yu'zi جَارَهُ Allah'a ahireti iman edenler, komşularına heza etmesinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve gelirler. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a sorar. Ya Resulallah der. Hediye verecek elimde bir şey var ama sadece bir şey. Kime vereyim buyurdular ki kapısı senin kapına en yakın olan komşuna vereceksin. Komşular vardı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bu ümmet insanlık dinleyince evini fareler istila ediyor. Arkadaşı diyor ki madem farelere mahkum oldun o halde evine bir kedi alsan kedi evini farelerden korusa kurtarsa Alırım fakat evime kediyi alınca kediden korkan fareler komşumun evine gidecekler. Komşuma zarar verme hakkım yok. Allah Resulü'nü dinlerken böyle komşular vardı. Ümmet birbirine böyle bakıyorlardı. İmam Malik Muvatta'sında rivayet ediyor. Ömer radıyallahu an yürüyorlar, Cabiri görüyorlar. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Diyor ki Cabir'e et aldın nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum diyor. Peki ya komşunun hakkını aldın mı? Cabir susunca Ömer radıyallahu an ve yevma yu'razu'llezina keferu 'alan nar ezehbtum tayyibatikum fi hayatikumu'd-dunya vestemtate'tum biha onlar dünyada bütün iyiliklerini bütün güzelliklerini tükettiler. Aldılar, yediler, hanlarında, hanumanlarında, kendileri yediler, etleri pişirdiler. Ama komşular, yetim çocuklar belki açtılar orada, görmediler, duymadılar, hissetmediler. Orada da insan var, insan yaşıyor. Düşünmedik, düşünemedik. Çünkü dinlediğiniz ekranlarda... Okuduğunuz gazetelerde size Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın komşuya nasıl bakmamız gerektiğini anlatan talimatlarını görmüyorsunuz kardeşlerim. İbni Ömer, Ömer'in oğlu radıyallahu anh bir gün koyun keser, sorar çocuklarına der ki Yahudi komşuya gönderdiniz mi? Hayır deyince... ''Kızar, kaşlarını çatar ve der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ondan dinledim.'' ''Mazale Cibrilu yusini bilcar <gülüyor> hatta zanentu annehu seyivarrifuhu.'' ''Bana Cibril o kadar komşudan bahsetti ki zannettim ki adam ölünce Allah Azze ve Celle komşuyu komşuya varis kılacak.'' Hazreti Muhammed'i dinliyorduk, eski günleriniz vardı. Şimdi aklınıza gelince geçmiş zaman olur ki hayali cihan der diyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam gelince yetim çocuklar vardı, çaresizdi onlar. Eşkıya idi Ceziretul Arap'ta yaşayanlar, ururlardı, öldürürlerdi. Evlerde yetim yavrular, sokaklarda, çöllerde çaresiz dolaşırlardı. Sonra onlar Mekke'de, ceziretül Arab'ta Abdullah'ın yetimi Hazreti Muhammed'i duydular. ''Era' bu yukezzibu biddîn, fedâlikellezi yedû'l yetîm'' Yetimi iten, yetimi kalkan, yetimi ezen, insanlarla hesaplaşan, yalnız başına onların, çocukları yetim bırakan, katillerin karşısında duran, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gördüler. Yetim dediler. Mekke'de yalnız başına konuşurken Felakteh'al Akabe ve ma'adra kemel akabe fekru rakabe ev it'amun fi yevmi zimsagabe yetiman zameqabe ev miskinan zame o sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? Cennete gitmek, Allah'ın cemalini görmek mi istiyorsunuz? Geride on dairenin yanına 11. incisini çocuğuna bırakmanın mücadelesini bırak. Yetim çocuklara bak. Hem aç günde, aç kaldıkları zaman Hamada, Halep'te, Afrika'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Adı Muhammed diye babaları öldürülen, geride kalan yetim çocukları düşün. Bağından, bahçenden, kasandan, biriktirdiklerinden eğer onlara gönderirsen, o en zor günde o yetim yavrulara gönderdiklerin sana imdad edecekler, onlar gelecekler. Mekke'deydi Allah Resulü Aleyhisselam, yetim yavrulara çevresindekileri İmdada çağırdılar. Hem verirken buyurdular ki... وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينَ وَيَت۪يمَ وَأَس۪يرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Yetimlere verirken milletin içinde vermeyin. Verirken onların şereflerini, itibarlarını almayın. almayın. Yetimlere verenler, yetimlere bakanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında o kadar yükseldiler, o kadar yüceldiler ki, buyurdular ki, ''Ene ve kafülül yetimi fil cenne kehateyni'' ''Ben ve yetim çocuklara bakanlar, Suriye'den bir yetim, Irak'tan bir yetim, Somali'den bir yetim, Arakan'dan bir yetim edinenler.'' O yardım kurulaşları vasıtasıyla her ay şu kadar parayı yetim yavruların hesabına yatıranlar var ya kıyamet günü ashabım olacak Ebu Bekirler, Ömerler olacaklar. O yetim yavrulara bakanlar, bütün bunları aşacaklar, bana gelecekler. Şu parmak, şu parma, ne kadar yakın duruyorsa, işte onlar, yetimlere bakanlar, Hazreti Muhammed'e o kadar yakın olacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir gün eve gelir, Ayşe annemiz, radıyallahu anh'a. İki tane yetim kızdan bir de annelerinden bahseder. İbn Buhar rivayet ediyor. Ya Resulallah der. Evimde sadece üç tane hurma vardı. Bir kadın iki tane yetim yavrusuyla gelmişti. Neler varsa verecektim. Üç tane hurma buldum. Üç tane hurmayı verdim. Kadın birisini bir kızına diğerini ötekisine. Üçüncüyü de ağzına götürüyordu ki yetim yavrular. Kim bilir ne kadar zamandı ağızlarına bir lokma ekmek bile koymamışlardı. Annenin eline uzandılar. Anne ne kadar zamandır belki o da bir lokma ekmek yememişti. Hurmayı indirdi, böldü, yetim yavrularına verdi. Allah Resulü Aleyhisselam'a Ayşe annemiz yetimlerin bu manzarasını anlatınca sevgililer sevgilisinin gözleri dolar ve buyururlar ki ''Men ubtuliye'' ve هذه البنات بشيء فاحسن الیهن كنا له ستر من النار من اغتلى بهذه البنات kim bu yetim yavrularla kız çocuklarıyla bu şekilde bir imtihana maruz kalır imtihana tabit tutulur ve yetim yavrulara iyilik yaparsa işte o yetim yavrular kıyamet günü onunla kendisi arasında perde olacaklar. Cehenneme girmesine engel olacaklar. ceziretül yetim mahşerine dönmüştü. Allah Resulü'nü dinledikten sonra, kuran Hakim'e bütün varlıklarıyla iman ettikten sonra, her ev yetim mahaneye çevrilmişti kardeşlerim. Hz. Fatıma Bedir'in yetimlerine, Ayşe radıyallahu anh'a, Ensar'ın yetimlerine bakar. Değerlerinin evinde başka yetim çocuklar var. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma sofrasında yetim yoksa sofraya oturmazlar. Allah Resulü'nün dünyası. Onun dünyasında anne olmak, onun dünyasında evlat olmak, onun dünyasında komşu olmak, onun dünyasında yetim olmak, onun dünyasını yaşamak, o dünyaya dönmek istiyorsanız Kilisesinden katil çıkaran, evlenmeye düşman olan, batıda aileyi bitiren, o televizyonlarınıza, ekranlarınıza taşınan, adına çağdaşlık denen, irelicilik denen o dünya değil, en büyük kaosları, en büyük felaketleri saadet aslında çeviren o, ...Hazreti Muhammed'e döneceksiniz, elveda diyeceksiniz. Ey televizyonlar, ey ekranlar, aileyi bitiren, çocuğu anneye, anneyi çocuğuna düşman yapan... ...komşuluk ilişkilerini bütünüyle sonlandıran bir apartman, oradan bir cenaze çıkıyor... ...ama komşuların haberi yok, bizi bu hale getiren, ırkı ırka düşman yapan, ümmet oluşumuzu sonlandıran... Ey batı sana bütün şubelerinle paydoz Allah Resulüne 14 asır öncesine en büyük mürşide en büyük mürebbiye yeryüzünün en büyük insan merkezli inkılabını yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönerse işte o zaman annelerin, babaların, çocukların, yetimlerin Komşuların yüzü o zaman gülecek.